Rabb al-alamin, ve laqibetul muttaqin, ve laudvan illa al-zalimin. Ve salat ve selam ala şerif el-âlimi ve el-mursalin. Salawatullahi ve salamuhu taala alayhi ve al-muslimin ve Allahümme enna ve din Ey bizim Allah'ımız. Dinde ve dünyada, ahirette senden afiyet dileriz ya Rabbi. Ya Rabbi, sen bizi kötülüklere düşürme ya Rabbi. Münafıkların şerrinden bizleri koru ya Rabbi. Şeytani vesveselerden bizleri uzak tut ya Rabbi bizlere her şeyin iyisini nasip eyle ya rabbim. Evet değerli kardeşlerim bugün Allah nasip ederse Mevla'mızın yardımıyla Ebi Talh'ın Müslüman olup ve Ümmü Süleyle Ümmü Süleyle evlenmesinden bahsedeceğiz. Ebu Talha nasıl Müslüman olmuş ve Ümmü Süleyh ile nasıl evlenmiş? Allah nasip ederse kısaca bunun hayatından bahsedeceğiz. Değerli kardeşlerim Ebu Talha büyük bir sahabelerdendir. Kendisi Ensari kabilesindendir. İslam kahramanlarından ve İslami yöneticilerinden birisidir. Evet, kendisi Ensar kabilesinde meşhur bir kişidir. Allah ondan razı olsun, Ümmü Süleym hanımı Kanal ile Müslüman olmuştur. Ümmü Süleym ise ileri gelen büyük sahabe hanımlardan birisidir. Allah bundan razı olsun, İslamiyete Kabil'esinin Müslüman olmasıyla Müslüman olmuştur. Adı Üm Süleyman'ın adı Ümeysa, bintu milhan, Ümeysa binti Milhan. Ümeyse binti Milhan Enes'in annesidir. Enes'in annesidir. Enes bin Malik bildiğimiz Enes o büyük sahabenin de annesidir. Enes'in babası da Malik'tir. Evet. Enes ise Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sahabesidir. Enes ise Enes ise Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hem büyük sahabe olmasıyla beraber Peygamber Efendimizin hizmetçisidir. Ümmü Süleym kendi aşiresinden kabilesinden birisiyle evlendi. Adı Malik idi. Adı Malik idi. Evet, Ümmü Süleym evlendiğinde, evlendiğinde ve Müslüman oluşunda büyük bir öfke sahibi oldu Malik. Ne zaman ki Müslüman olduğu kendisine ulaşınca hanımının çok kızdı, öfkelendi aynı zamanda evini terk etti ve umdu ki tekrar pişman olur benim yanıma gelir diyerekten bunu umaraktan evine döner diyerekten evini terk etti kocası Malik ancak bu ise İslamite sabit oldu durumunu değiştirmedi kocasına bu hususla asla itaat etmedi hatta ki beni boşasa dahi ben bu yüce dini terk etmeyeceğim diye böyle bir azim sahibiydi Ümmü Süleym kadın evet Ümmü Süleym günlerden bir gün kocası Malik'in yanına geldi Malik'in yanına geldi ona dedi ki sana bir gün dedi istemiş olduğum bir haberle geldim ey Malik senin sevmediğin bir haberle geldim ey Malik diye, sor, diye soru yönetti ona malik dedi ki kocası evet ne ile geldin ben ne ikrah ediyorum hangi şeyle geldim benim yanıma deyince ben dedi peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanından geldim onun sohbetine katıldım onun mübarek cemalini gördüm onun sevgisine nail oldum ey malik diye buyurdum bunun üzerine bunun üzerine tabi daha fazla kızdı Daha fazla öfkelendi Ve dedi ki la la umnu bihi. Asla ben ona iman etmeyeceğim Asla ben o Arabi'ye iman etmeyeceğim diye Haykırdı Bunun üzerine Ümmü Süleym dedi Asla o Arabi değildir O çölde yaşayan bir kişi değildir Onu Allah peygamber olaraktan Ümmete göndermiştir O Allah'ın peygamberi ve Resulü'dür diye buyurdu Onun üzerine Dedi ki kocası kendisine Evet ne ile geldin Hangi haberi getirdin bana Söyle dedi Bana dedi Allah'ın Resulü içkiyi haram kıldı Bunu bana duyurdu Bununla geldim dedi Malik ise içkiye düşkün bir kişiydi İçkiyi çok sever, sever idi Ona dedi ki İşte seninle benim Aramın ayrılmasına senin bu haberin sebep olacaktır. Ey müslüvim diye buyurdu. Bunun üzerine Şam'a gitti ve Şam'da da müşrik olaraktan hayatını kaybetti Malik. Evet. Bununla beraber, bununla beraber İslamiyetine devam eden ümmü müslüvim annemiz Allah ondan razı olsun. Kendisi kocası vefat etti. Müşrik olaraktan. Etrafta saygılı sevilen bir hanım idi kendisi. Bunun üzerine Ebi Talha Ümmü Selim'i almak için kişileri gönderdi. Onunla evlenmek için. Ne zaman ki kocası öldükten sonra böyle bir kişinin kendisine talip olması onun içinde büyük bir şans idi. Çünkü Ebi Talha... Hazretleri Ensar kabilesinden ileri gelen gençlerden birisiydi. Kahramanlığıyla meşhur bir kişiydi. Zengindi. Gayetin sözü tutulur ve saygılı bir kişiydi. Böyle bir kişinin kendisiyle evlenmesi, böyle bir istekte bulunması Ümmü Süleym için büyük bir rafah kapısını açacaktı. Evet ne zaman ki nişanlanınca, böyle bir söz alınca Kadıncağız kendisine şöyle dedi. Ey Eba Talha! Ey Eba Talha! Senin gibi bir kişiyi asla et demem. Sen meşhur bir kişisin. Sende hayırlar görüyorum. Ancak şu anda sen müşriksin. Ben ise Müslümanım. Benim seninle, ev seninle evlenmem şu halimize mümkün değildir. Ey Eba, de, Eba Talha diye buyurdu. Bunun üzerine dedi ki. Evet asla dedi. Asla dedi. Benden mal mı istiyorsun? Altın mı istiyorsun? Para mı istiyorsun? Hepsi hazırdır. Bunları sana istediğinden daha fazla veririm dedi. Bunun üzerine kadın dedi Asla ben bunlar istemiş değilim. Ben bunlardan beriyim. İstemiyorum bunları. Gayem bu değildir. Ey Ebat al hadiye buyurdum. Bunun üzerine dedi ki Neyse zeherke gayet velâ hem mi? Benim arzum ve isteğim bunlar değildir. Ey Ebat alha. Ve inni üşhüdük Seni ve Allah'ımı şahit ditiyorum ki Enneke in eslemte sen Müslüman olacak olursan Benim başlık param senin Müslüman olman olacaktır diye buyurdu Şu söze bakınız kardeşlerim Şu kadının himmetine bakınız Şu kadının gayesine bakınız Bir tane kişiyi kurtarmak için Ondan başlık parası almadan Yegane sen Müslüman olacak olursan Ben senden bundan başka Başlık parası istemiyorum. Ey Eba Talha diyerekten haykırdı. La esselü köşeyen gayra, bundan başka bir şey istemiyorum. Ve la temalifi zehebin, ev fiddatin senin ne altınında ne de gümüşünde benim gözüm vardır. Ey Talha! Ve ene arda bir İslami kele mehrin, mehir ve başlık olaraktan senin Müslüman olmam bana yeterlidir diye buyurdum. Bunun üzerine dedi ki, Eba Talha, evet ben Müslüman olacağım. Ama bu yolu bana göster nasıl Müslüman olacağım deyince yanında Enes vardıdı. Önceki kocasından olan Ezenis, Enes bin Malik vardıdı. Enes e dedi annesi: "Ey Enes! Al bu amucanı derhal peygamberin huzuruna götür. Peygamber Efendimizle görüşsün. Peygamber Efendimiz huzurunda İslamiyetini, İslamiyetin ilan edecektir." diye buyurdu. Enes önüne düştü. Talhan'ın Omuzuna elini koyaraktan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna vardılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem karşıdan gelen talhayı görünce ey ee sahabelerim bakınız arzının ortasında nur yazan bir kişi geliyor diyerekten sahabelerini müjdeledi. Sahabeler baktılar heyecanla onu gördüler. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelince bu talha Fıbada yedehu ale atıq anes bu halde yürür iken peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e falan maktaraba mi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber efendimiz oturur iken sahabelerden yaklaşır iken o kişi fija Abu Talha feslem ale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abu Talha geldi önündes anes ibn Malik. Ve kâle peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlü. Bu kelimeyi şehadeti huzurunda, peygamber efendimin huzurunda getirdi. Bunun üzerine Allah'ın Resulü çok sevindi. Sahabeler çok sevindi. Durumu izah etti. Ve bunun üzerine peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizatihi kendisi, müsseemle Ebu al Hay oldu lakat kâne mehruh El İslam onun başlık parası da sadece bunun Müslüman olması oldu veânet ebrek <gülüyor> imraetin ve ise ruha mehren, İslam aleminde dünya tarihin tarihinde en mübarek bir kadın olaraktan en mihir ve başlıkta hafif alaraktan bu kadın olmuştur. İşte değerli Müslüman kardeşlerim, ne kadar acayip bir kıssadır, ne kadar acayip bir hikayedir ki bir kadın, bir kişiyi zilletten kurtarmak için, müslü kurtarmak için başlık olaraktan onun müslüman olmasını şart koşuyor. Evet burada akıl mantığa galip gelmiştir. Arzu ve hisset hava ve diğerlerine galip gelmiştir. Her şeyi yenerekten, bütün sevgisinden geçerekten o bir kişinin kurtarılmasına ne kadar kayret göstermiştir. Evet Ümmü Süleyman'dan Allah razı olsun. Onun Rabbil Alemin devamını bütün ümmeti Muhammed'in ailelerine Kızlarına nasip eylesin Evet Ümmü Süleym böyle bir kadın idi Herkese örnek ve önder bir kadın idi Kıyamete kadar bunun hayatı ve tarihi anılacaktır Değerli kardeşlerim Evet hal böyle devam eder iken Enes bin Malik Sünnen Nisa'yı şöyle zikrediyor Diyor ki Allah ondan razı olsun Enes bin Malik'ten Hatabi Abu Talha el Ensari Ümmü Süleym benim annemle nişanlandığı zaman nişanlandığı zaman annem Müslüman olmuştu daha öncelerim. Ona dedi ki annem ona dedi ki vallahi ma mistuke ya abatal ey Talha, senin gibi bir kişi asla reddedilmez. Kapıya gelen kişi kovulmaz. Evlenmek için elbette elbette sen reddedilecek bir kişi değilsin. Ancak şu anda sen kafirsin, müşriksin. ve ne imraatun muslima ben Müslüman bir kadınım. Lâ yuhillâ benim seninle evlenmem caiz değildi diyerekten benim annem ona böyle söyledi. Fe in eslemt fe ey Talha ey Talha sen evlenecek olursan benim başlık param senin Müslüman olman olacaktır diye buyurdu. es es'eluke gayra bundan başka bir şey istemeyeceğim. Bunun üzerine Fezm radıyallahu <gülüyor> anhu Allah'ından razı olsun Müslüman olmuş ve tezevvüce biha benim annemle evlenmiştir diye buyurur Enes radıyallahu anhu. Evet evlenmesi onun mehri olmuştur. Evet rivayet eden buyuruyor ki فَمَا سَمُعْتُ kat. Asla böyle bir kadın eşitmedim ki başlık parası onun İslam olması olsun. İlk defa Ümmü Süleym'de ben bunu görüyorum. Allah ondan razı olsun diyerekten kendisine minnettar olduğunu ifade ediyor. Evet bunun karşılığı Allah o mü'min olan kadına, Müslüman olan kadına, hak yolunda cihad olan kadına Allah öyle bir kadın, öyle bir bey nasip ediyor ki Öyle bir bezbeği nasip ediyor diyor ki Ebu Talha gibi kişi mümin oldu, kahraman, saygılı, variyetli, heyecanlı, İslam'a da hizmet eden aşkıyla meydana gelmiş bir kişiyi Allah buna nasip ediyor. İşte değerli kardeşlerim gayelerimiz İslam olacak olursa gayelerimiz Allah sevgisi olacak olursa, gayelerimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda olmak olmak olacak olursa, Allah bizlere istediğimizin fazlasından bizlere ihsan edecektir. Allah aynı şuuru, aynı aşkı, aynı sevgiyi bizlere de nasip eylesin değerli kardeşlerim. Evet, evlendiler. Evlendikten sonra Allah onlara bir çocuk nasip eyledi. Allah onlara güzel bir evlat verdi. Allah onların hayatını sevindirecek, evlerine zine, evlenezi zinet verecek, kendileri güldürecek, kendilerini hoş kılacak bir evlat verdi Rabbil Alemin. Evet, o çocuk kısa bir süre sonra hastalandı. Gayet güzeldi, zekiydi, sevgiyle doluydu, hayat parçasıydı. Hastalandı. Kısa bir zaman sonra Kısa bir zaman sonra Bu hasta çocuk öldü Öldü Hastalığı arttıkça Kendilerinin elbette Üzünleri daha fazla artmış oldu Fazla duramadı o çocuk vefat etti Bunun üzerine vefat ettiğinde Evde değildi Talha Evde değildi Talha Annesi ailelerine dedi ki Ümmü Süleyim diğerlerine dedi ki Asla haber vermeyiniz Talha'ya Talha'nın haberi olmasın Talha fazla üzülür asla haber vermeyeceksiniz ta ki ben bunun öldüğünü ben haber vereceğim diye buyurdu ve aldı öde, odasına sakladı çocuğu odasına sakladı evet kapıyı kapattı kapıyı kapattı güzel elbiselerini giydi zinetlendi, kokulandı hayatında giymemiş olduğu o güzel elb elbiseleri giyerekten güzel bir koku kullanaraktan zinetlendi. evet ne zaman ki kocası geldi Evine girdi, girdikten sonra, girdikten sonra ona güzel yemekler takdim etti. Evet, çocuğun durumunu sordu kocası. Abi e, talha çocuk nasıl oldu? Ey Ümmü Selem, nasıl oldu deyince, çocuk eskisi daha güzel oldu, daha sakin bir yaşam yaşıyor diyerekten buyurdu. Evet, çocuğun öldüğünü iyice biliyordu. Bu ise bir tevriye idi, yalan değil idi. Önce sıkıntı çekiyordu, Hastaydı, bağırıyor, çağırıyordu ama şimdise daha fazla sakinleşti diyerekten buyurdu. Bunun üzerine o ok kokulu ziynetli olan kadın, kadın daha fazla içerisinde yanan ateşi bildirmemek kaydıyla, bildirmemek kaydıyla elinden gelen, elinden gelen cilveyi kocasına karşı gösterdi. Evet ama kalbindeki ateş ise içini yakıyor. Kocasına bunu bildirmedi. Kocasına asla bunu bildirmedi. Bunu gizledi ta ki kocası üzülmesin Ta ki kocası fazla kederlenmesin Ta ki kocası kendi aklı şuurunu kaybetmesin Çünkü kocası o çocuğa büyük bir düşkünlüğü vardı Çok seviyor idi İlk çocuklarıydı Böyle bir çocukta görmemişler idi Evet bunun üzerine dedi ki Ey Talha sana bir şey söylemiş olsam Onu dinler misiniz? deyince Evet dedi söyle dedi Yakın komşularımız dedi Gitti bir tanesinden tencere aldılar emanet olaraktan. Almış olsalar bu tencereyi. Aldılar diyelim. Getirdiler kullandılar. Daha sonra bu tencereyi iade etmediler sahiplerine. Sahipleri de bu emaneti almak için geldi istediler. Kapıyı çaldılar. Kapıyı açmadılar. Ve açtılar yüzlerine kapattılar. Bu yaptıkları hareket iyi mi sene i̇yi, i̇yi olabilir mi? Ey talha deyince. Talha dedi ki asla dedi. Onlar ne kadar güzellik yapmış Bu güzelliğe karşı onlarda güzel davranması Lazımdır diyerekten Cevap verdi Evet öyleyse Talha dedi Allah bizlere vermiş olduğu emaneti Kendi emaneti kendi aldı Diye buyurunca Bunun üzerine Ebu Talha Çok üzüldü ve şöyle Dedi ve şöyle dedi Sana yaklaşmaz önce Nisin bana bunları ifade etmedin ey Ümmü Seleme Diyerekten Ümmü Seleme'ye biraz döğünlenmiş oldu. Evet, bunun üzerine bunun üzerine ve şöyle dedi: "Ümreseleme innel innelillahi ma akhaz ve ata ve kullu şey'in indehu musamma. Allah'ın indinde her şey ezeli müsemmaedir. Allah'tır alacak, her şey onun için" diyerekten ifade etti. Bunun üzerine şöyle dedi: "Keşke dedi bana bunu önce haber verseydin. Seninle birlikte olmaz önce haber verseydin diyerekten haykırdı. Ümmü Seleme'ye karşı sabah oldu. Allah'ın Resulü'nü huzuruna vardı. Ebu Talha Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şikayette bulundu ve kocasının hanımının ne yaptığını anlattı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e yüz yüze ifade etti ve söyledi. Fekalehu sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi: Ve "Arrestuma" Bu gece beraber oldunuz mu? Ey Ebu Talha, bu gece beraber oldunuz mu deyince. Bade, <gülüyor> "Naam. Evet, Allah'ın Resulü. Ey Allah'ın Habibi. Ey Resulullah. Evet, biz beraber olduk bu gece." deyince, "Allah bu gecenizi mübarek kılsın. Allah bu gecenizi mübarek kılsın." Ey Ebu Talha diye dua etti. Ve Allahu Teala en tahmala Ummu Suleym. İşte o gece, o gece öyle bir gece oldu ki, Müseleme o gezelin münasebeti ile Allah ona bir çocuk nasip eyledi. Adı Abdullah oldu. Adı Abdullah oldu. Abdullah doğduktan sonra babası Ebu Talha derhal çocuğu huzurlu kucağına alarak Allah'ın Resulü'nün huzuruna vardı. Ey Allah'ın Resulü! Bana dua etmiş olduğun gecenin hürmetine, işte bana bunu Allah verdi diyerekten Peygamber Efendimiz'e sundum. Peygamber Efendimiz hurmadan aldı, o çocuğun ağzına sürdü, tatlından tattırdı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aynı zamanda tükürüğünden de, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çocuğun ağzını isabet etmiş olduğu. Ve de Peygamber Efendimiz dua etti. Fakat Allahum, ey benim Allahım, barik fihi, sen bunu mübarek kıl ve alhu berlan Hem iyilikte, hem de takvalıkta bunu önder kıldı yaratken dua etti. Evet, Ravi diyor ki, gördüm ki diyor daha sonra bu çocuğun dokuz tane oğlu oldu, hepsi de selamullahı hafız hale geldi. Ve tane çocuğu oldu Abdullah'ın ve hepsi de keramullahı ezberlemiş oldu diye buyurdu. Evet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı duayı Ereseda yapmıştı. Ereseda yapmıştı aynı duayı. Ondan dolayı yani bi ila ve sellem, Ya Rasulallah Ümmü Enes'in annesi geldi yine Ümmü Süleym. Peygamber Efendimiz huzuruna ey Allah'ın Resulü bu küçük bir hizmetçidir sana veriyorum. Senin hizmetçin olacak demişti Enes'i takdim ederken de. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Enes'e de dua etti. Enes'e de dua etti. Allah'ım eksir mâ lehu. Ey benim Allah'ım bu Enes'in malını çoğalt, çocuklarını çoğalt ve bunun zürriyetini mübarek kıl diyerekten dua etmişti. Kâle Enes, Enes radıyallahu anhu şöyle diyor. Fe Allah'a yemin ederim ki inne mâliyle kesir benim çok servetim oldu. Çok malım oldu benim ve inne veledi benim çocuklarım ve veledi veledi torunlarım yüz yüz adedi kadar geçer geçen neslim oldu diye buyuruyor. Evet böyle bir mübarek bir aile böyle bir iki tane evlat ve böyle bir anne ve böyle bir koca hepsi de İslam aşkıyla yaşayan hayatlarını böylelikle hayatlarını birbirlerine peyda eden böyle bir ailelik sistemini Allah bütün ümmeti Muhammed'e nasil eylesin. Evet. Allah hepimize lütfeylesin. İhsan ve ikram ile o bizim Rabbimiz rahmeti ile bizleri bunların yolundan ayırmasın. Aynı heyecan, aynı gayreti Rabbim bizlere de nasip eylesin. Ve ahiru davane elhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidine Muhammed ve ala ala seyyidine Muhammed.